İki yaz, iki kış Ramazan'ı be. Ha, Şimdi ne oldu? İki sene yemek yiyin, Leyla-i Kadir'e kısaade ettin. Senenin bir ilişki olduğu için. Yani Devir yapmasının sebebi, e, bütün günleri şerefinden şerefleniyor. Bütün günler şeref alırlar Ramazan'ın şerefiyle. Eylül ayı bilmem, Ağustos ayı, Temmuz ayı, işte, Teşkin ayı, Ekim ayı... Evet, ya hepsi. <gülüyor> Dört mesle. Ama şey olursa, şemsiye ay olursa, şemsiye ay... Aynı ay, geçmeden durur Onlar da ay diyemezler ki, şemsiye ay olur mu? Şems demek güneş demektir. Güneşli ay diye bir şey, kalmaları karışık bir şey olur o. Diki evet. devir ben geçirdim. Ha, demek ki bak bütün senenin günleri oruçtan geçiyor. Bu faydası var bunun. Yani mübarek geçiler. Leyali mübareke varmış senin iç içerisinde Sen bakma bazı adamlar var. Allah'ın günlerinin falan bir şey fark yoktur demen bak o cahil atvârendir ve halehmeti ve atvârendir. Yaa. Her şey tavuk da her şey tavuk. Her şey, insanlar da öyledir. Bir tane eşit yaprakla. meyva da öyledir, günler de öyledir. Aynı seyir yaprak. Seyir-i seyir-i cumadır. Mesela, milli bayrandımız da var ki, değil mi? Milli bayrandan hiçbir gün yapıyoruz, başka gün yapmıyoruz. O gün şeref gündür, o zeper kazanılmış. O, bazı da onlar kendi kendi mantıklarına göre iş yürütmeye çalışıyorlar. Kâhid onlar. Düşünmeden konuşulan sözler. Bu akşam, Ehe mühim geceden bir gecedir. Bilmezler bizim Müslümanlar. Kadir gecesini bilir, bayram gecesini bilmez. Birçok ahmak herif vardır, bu akşam bir de içki içeri oturur. Bayram gecesi, Ramazan bitti diye. Halbuki Hazreti Hasan Efendimiz diyor ki, senede dört akşam var diyor, dört gece var diyor. Müslümanlar bunu bilmezler. E, Hocamanlar söylememişlerdir. İki bayram arasındaki nikahı söylüyorlar da bunu söylemiyorlar. Recep ayının birinci akşamı Recep ayı. Birinci Kadil yanıyorluk şevailesi. Ayrı nedeni ve bu ayrı. Birinci akşamı Recep'in. Recep ayı. Şehrullah çünkü Allah Allah'ın ayı Recep ayı. Şaban da şehr şehre i Şerif'in. bizim ayımız. Allah Allah. Bu şey üzere tefidi, ef'al tefîl sıfatı üzerine kurulmuş şeyler. Derti böyledir. Recep ayının birinci akşamı. Berat Efendi'de 15. 15. Şaban Ne oldu? 2-2 Bayram gecesi bu akşam biz, 3. 3 Bir de Kurban Bayramı gecesi 4. 4 Çünkü o Kurban Bayramı mesele var 10 gün üstünde Vel veleyalin ve leyalin Aşırın Nedim ki aşır 10 gece, gece. yemin Allah yemin ediyor 10 gece. o mühim o çok 10 gece 10 gece işte evet. Zilhiccan'ın 10 gecesi evet. O geceler çok mühim geceler. Ama biz burada bilmiyoruz Unutmuşuz biz burada. Araplar bir takım şeyleri unutmuşlar. Orada. Biz burada bazı şeyleri unutmuşuz. Elhamdülillah kendimizde unuttuk. Ya yani mesela Receba'yı olduğu vakitte Recep, Kabetullah'ı açarlar Araplar işi. Allah Allah Kabe'yi efendim gözüyle yıkarlar. Ve açık bırakırlar Kabe'nin içerisini. adab bu Kabe. Derler ki bu ay Şehrullah. Bu, burası Beytullah, bunlar da İbadullah. Allah'ın kullarını, Allah'ın evinde mi etmeyiz derler, Allah'ın ayında derler. Bırakırlar mı sizi? Şimdi kapatıyorlar, kapanıyor, kilitliyor, kilitliyor. tamam. mevlud Kandili, hiç katiyen koymuyorlar mevlud bir Nebi. Dünyada mevlud Nebi kadar mühim, hem mühim bir gece yoktur. Kadir'den daha yücedir, yüksektir Kadir'den. Kadir, Kur'an-ı Mübi'nin yüce gecedir. Mevlüt Nebi, biy, Resulü Kerem olmazsa ne Kur'an da azir olur, ya, ne ya. ne seba olur, <gülüyor> ne ağır olur ya. Kur'anın Kur canlı Kur'an Peygamberimiz. Allah Kim söylüyor Allah. bu sözü benim sözü değil ki Ümme İlimi'nin Hazreti Ayşe söylüyor. Anne demişler Cenabı Hazreti Ayşe. <gülüyor> efendim bize Peygamberi tarif ettiymişler. O demiş canlı Kur'an demiş. Kur'anı okuyun işte Peygamber oluyormuş. Canlı sözü. Allah. Heh. Peygamberin Mevlüt nebiyi biz biliyoruz böyle Mevlüt nebiyi. Vaktiyle 40 gün yapıyorlar. Donanma yapılıyor bütün alemi İslam'da. 40 gün yemekler, ikramlar, yetimleri giydirmeler nasıl biz bayram yapmak Çünkü gibi hiçbir şey değil. 40 gün böyle şeyler meclisler kuruluyor. Doğunay Kur'anlar okunuyor, yemekler yediriliyor, işler gidiyor. Bayram 40. Efeler bizim doğduğu ay. Rabi'ülevvel. 22 Nisan. 22 Nisan. söyleyeyim. 10 kilo bir evler. Evet. Ha, bu da Recepayi'nin birinci akşamı bir Şaba'nın on beşinci gecesi Meyle-i Berat iki bayram gecesi bu gece üç kurban bayramı gecesi dört bu dört gece diyor Hazreti Ali Efendimizden rivayet ediyor semadan diyor semadan diyor rahmet-i ilahi böyle hiçbir fark kalmaz ki bu geceyi hürmetlerden Rahmet-i İlahi'den istifad etmesi. Allah Allah. İmam Ali söylüyor efendim. İmam Ali'den <gülüyor> Hazreti Hasan rivayet diyor. İmam Ali, Cenab-ı Peygamber. İşte diyor.